Eti var haber. Selamu alaykum. Ala ala ala ve rahmetüllahi ve raktu. Elhamdülillah Rabbi alaamin. ve salamu rahim يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أتيكتابه بيمينه فأقول ها قرأوا كتابية إني ظنانت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muhterem dinleyenlerimiz Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri yoktan var etti varlığından haberdar etti şimdi biz Rabbimizi bilen önümüzdeki ahiret hayatından haberdar olan şuurlu insanlarız. Bazıları vardır ki onlar kendilerini ot gibi sorumsuz olduğunu zannederler. Böylece bir hayat süreciklerini Yaptıkları her şeyin Yanlarına kar kalacağını Hiç ahiret hesabı olmadığını sanırlar Onlar için Hayatın bir manası yoktur İstikbal diye bir şey yoktur Onlar için Bir saat sonrası iki saat sonrası Yarın öbür gün istikbaldir Sonsuz ahiret Ebedi hayat hiçbir şey ifade etmez. Ama biz öyle değiliz. Çünkü biz bizi yoktan var edenden haberdar olduğumuz için nasıl ki bu dünyaya gönderilirken bize sorulmadı, bizden fikir alınmadı, kendimizi bu hayatın ortasında bulduk. Bunun gibi bize sorulmadan bildirilmeden aniden öldürüleceğimizi sonra mahşer sabahına kadar ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda bekletileceğimizi sonra mahşer sahasına ihraç edileceğimizi ondan sonra Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğimizi mizanda sevaplarımızın günahlarımızın tartılacağını Kimimizin cennete, kimimizin cehenneme yollanacağını biliyoruz. Bunlar icmali bilgilerdir. Bunların tafsilatından herkes, her Müslümanın bunların tafsilatından nasibi vardır. İlmi kadar, bilgisi kadar bu konuda malumatı vardır. Şimdi biz nasıl Ahireti inkar edenler gibi yaşarız. Ölümün ötesini bilmeyenler gibi gafil yaşarız. Tedarik görmeyiz, hazırlık yapmayız. Yolculuğa çıkacağını bilmeyen için bu düşünülebilir. Ani bir kararla, haberle hemen bir yere gidilir, tamam. Ama önceden bu yolculuğu, Bilen insanlar mutlaka hazırlık ederler. Aksi düşünülemez. Birkaç günlük yolculuğa çıkacak olanlar bile ne kadar önceden hesapları var. Gideceği yerin havasına göre bile giyeceğine önem verir. Orası soğuk iklim midir, sıcak iklim midir? Ona göre Tedarik alır. Onun için ahirete inananın oraya hazırlanmaması iman zafiyetindendir. Dünyanın yemesine içmesine inanan, giyinmesine kuşanmasına inanan, evine barkına inanan, her türlü vasıtasına imkanına inanan, sonsuz hayatta da kendisini böyle ihtiyaçlar beklediğini göz ardı edemez. O zaman Nasıl dünya için çalışılıyor ve sarf ediliyorsa ebedi ahirette ne geçer? Altın gümüşün geçmeyeceği, paranın pulun sökmeyeceği kimsenin kimseye fayda etmeyeceği eşin dostun birbirinden firar edeceği bir günden bahsediyoruz amelimizle baş başa kalacağımız bir gün. Onun için Receb ayi gibi 3 aylar gibi Muharrem Şerif Zilhicce gibi mübarek mevsimler, mübarek günler geceler ibadetler namazlar oruçlarla ihya edilerek ahiret ticaretinden istifade edilecek mevsimlerdir. İş zamanı yan gelip yatan Harman zamanı keyfe kaçan ekim zamanı istirahat eden hasat zamanı pişmanlık biçer. Bir faydası olmaz. Hadi burası dünyadır. Yaşarsa seneye ekim zamanı değerlendirir mahsul alır. Ama insan dünyadan bir kere Göçtü mü? Bir daha dönüşü yok. Nasıl dönecek? Nereden gelecek? Nasıl kazanacak? Onun için mübarek mevsimler bizim için kazanç kapılarıdır. Sıcak zamana çarptığı için uzun günlere denk geldiği için Orucu zor ve zahmetlidir. Bu nispetle de kıymetlidir. Faziletlidir. Ücûrukum âlâ kadri câmîkum. Ücretleriniz zahmetleriniz nispetindedir. Efvülü'l <gülüyor> a'mâli ahmazuhâ. Amellerinin en, en zavruz ve zahmetli olanıdır. Hadis-i şerifte buyruluyor. Rabbimiz Tebaraka ve Teala El Hakka Suresi'nde Dersimizin başında okuduğum ayetlerin de istiâdû billâh. Yevme yuzrûn. İşte o gün Rabbinizin huzuruna harz edileceksiniz. Çıkarılacaksınız. Lâ Sizden hiçbir şey gizli kalmayacak. Kendi unuttuklarınız bile öncüce konacak. Ahsa Allah vesviu. Onlar unuttular ama Allah zapt etti. Celle Celaluhu kaydettirdi. İşte o gün fen ma menutiye Herkime kitabı yani amel defteri sağ elinden verilince. Rabbim cümlemize nasip eylesin fekulü ha kitabiye o ne diyecek sevincinden gel divane olacak millete bağıracak gelin bakın alın okuyun benim amel defterimi görün bakın yüzümü hak edecek neler varmış ben ne hayırlı işler yapmışım da şimdi onları defterimde görmem beni Mesrur ediyor. Çünkü ben dünyadayken şuna kesin kesin inanmıştım ki ben mutlaka bir gün hesabıma kavuşacağım hesabımla karşılaşacağım. Yaptığım her şey yazılacak, sonra önüme çıkarılacak ve ondan bana sorulacak. Ben buna böyle inandığım için ona göre hazırlık yapmıştım. Şimdi de defterimi önümde buldum. Memnun oldum. Neyi yapmışım da namaz kılmışım? Neyi yapmışım? Oruç tutmuşum. Neyi yapmışım? Hacca gitmişim. Zekat vermişim. Neyi yapmışım? Faizden, kumardan, zinadan, işkiden sakınmışım. Dünyada nefsime zor geldi bu işler ama Şimdi sevaplar ne hoş geldi. Böyle diyecek. Mevla'ya göre zaman mefhumu yok. Geçmiş gelecek ona bir. Bunları olmuş bitmiş bilin. Bunları söylenmiş bilin. Deftere amal havada uçuşmuş bilin. Kiminizin sağına kiminizin soluna konmuş bilin. Ona göre davranın hareket edin. Artık o kişi öyle bir hayat içerisinde öyle bir yaşantı içerisindedir ki o hayat o kadar memnun edici insanı razı edici ve sevindirici bir yaşantı ki sanki hayat kendinden razı Fi cennetin âliye yüksek cennetlerde Cennetin makamı zaten yüksek. Mevki olarak cennet zaten yüksek. Bir de cennetin de yüksek mevkileri var kendi arasında. Kutuf ve Meyveleri çok yakın. Dünyadaki gibi. Adam ağaca çıkıyor meyve toplayayım derken düştü öldü. Bizim Süleyman Efendi. Emekli Asubayi Allah rahmet eylesin. Eski bizim komşumuz çocukluktan Efendi bağlı ömrü hayatı bu yolda geçti. Allah kabrin nuresin. Talebeler gelecek diye onlara vişne toplayacak, dolaba koyacak, da işte talebelere hoşap yapacak, ne yapacak? Mübarek adam. Düştü beyin kanaması, bir ay işte komadaş vefat etti geçen gün. Dünyanın meyvasına bak. Adamın beynini patlatır. Kiminin başı kırılır, kiminin bacağı kırılır. Ağaçtan düşüp de bir yeri kırılmayan az duyulur. Dünyanın her şeyi zahmet, can kazımak. Cennetin meyveleri ağzına girer. Yerinden kopardığımı yerine yensi biter. Dünya nerede? Ne tat kaldı, ne tuz kaldı. Şimdi zaten hep de yok efendim kimyasal ilaçlamalar yüzünden, yok efendim toprağının kimyası bozulmuş kimyasal tarım yüzünden vesaire. Hormonlu hormonlu şeyler, tat yok, tuz yok. Yersin adamı kanser yapar. Ne olacak bunun meyvesinden, ne olacak bunun zevkinden sofasında? Cennet öyle mi? Hangi hastalık söz konusudur? Ha, hangi dokunmak? Yok şunu yemeyeyim şöyle olur, bu midemi bozar, şu şuranı bozar, şu şekerimi çıkarır. Üç tane, beş tane hurma yiyemez. Yedin şekerini 300 yüz yapar. E cennette var mı bu dertler, var mı bu hastalıklar, var mı bu telaşlar? Yok. Ebedi istirahat yeri. Külü yiyin. Veşrabü için en iyi en afiyet olsun. Hazme asan olsun. Büyük abdest biliyor, küçük abdest biliyor. yok. Yediklerin biter olarak. O terin de seni rahatsız etmeyerek, üstüne yapışmayarak, sırtını soğutmayarak, çine girdirmeyerek, miski olarak, dünyadaki en halis miski bile, ceylan kanından, miskin hakikisi, ceylanın göbek kanından. Mesela. Ne kadar ne, necis bir maddeden misk oluyor. Cennetin miski öyle mi? Cennetin balı arının salyası mı? Cennetin ipeği, e, ipek böceğinin ku, kusması mı? Cennetin şarabı üzümü sıkması mı? Milletin ayağıyla çiğneyerek yaptıkları, üzerinde eşeklerin tebindiği, efendim değirmenlerde, bilmem nerelerde yapılan şaraplar mı? Cennet burası. Hiçbir şey dünyada benzemez. Leysafid dünya minel cenneti illel esmaa. Cennetten dünyada ne var? Ancak isimler var. Isimlerin sahipleri, süt, görüntü, karpuz, kavun, portakal, naylon, limon, hepsi bunlar. Muşamba şey, yani plastik. Nasıl bunların plastiğinin tadı yok, tuz yok, kokusu yok? İşte şu anda dünyada en lezzetli gördüğünü de cennetin yanındaki ne? Cennettekine nazaran durumu ne? Isim. Sahibi yok. Boş. Boş isim. Altı boş. Yeyin için afiyet olsun. E neden deniyor size yeyin için? Niye başkalarına denmiyor? Cehennemdekiler su diye kıvranıyor. 500 sene. Cehennemde yananlar 500 sene. Allah Allah. Su diye feryat ediyorlar, imdat bağırıyorlar. Cevap yok. Bir cevap alamıyorlar. Diyorlar ki bari bağırmayalım. Biraz da susalım sabredelim de bakalım belki. Bu halimize aciyan olur. 500 sene de şükür etti 1000 sene. 1000 sene. Atıldın mı bir yere? Allah canını çıkarmadığı zaman katlanacaksın. Ölüm yok. Ta ki acıdanızdır ağıptan kurtulasın. Senin elde ne var? Var olma gelinde değil. Yok olma gelinde değil. Doğma gelinde değil. Ölme gelinde değil. Ölmeme gelinde değil. Kocacıklar seni bir azabı için çekeceksin. E öleceğim. Ölemezsin. Ölemezsin öyle ölmek. Kolay mı? Allah'ın verdiği can ancak Allah alır. Ahirette de can almaya cana karar verdi. ahirette ölüm yok. Yahlel ya cenneti ve ya Cennetle cehennem arasında ölüm getirilecek. alaca koç suretinde müteabilme fi sureti emlaha Cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Melek sağ tarafa cennet tarafına seslenecek. Ey cennettekiler rahat mısınız? hoş musunuz? O, Fakat bir çıkıntımız var. Nedir o? Ya, ya bize çık derlerse buradan. Çok rahat. Böyle bir yer daha yok. Yerleştik, alıştık ama korkuyoruz. Korkmayın, korkmayın. Artık orada eve değilsiniz. Ölüm kesildi. Artık ölüm yok. Cennettekiler bayram edecekler. Esas o zaman cennette sevinçlerini ilan edecekler. Neden? Çünkü cennettekilere deseniz ki dünyada ne kadar çakıl taşı var? Belki Amerika saymıştır diyorum. Millet gülüyor bana. E nereden sayacak Amerika? Deli mi? Deli posttaki sayar gibi. Manyak mı ki öyle? Çakıl taşlarını saysın ya. Denizin diplerinde ne kadar çakıl taşı var? Kumlarda, sahillerde bırak. Denizin dışında ne kadar var? Onları saydık ama denizin dibini sayacak. Cennettekilere deseler ki buyuruyor hadis-i şerifte. Orada Yıllar boyu kalacaksınız. Ne kadar yıllar? Dünyada ne kadar çakıl taşı var? Bir çakıl taşı başına sene. Cennettekiler feryat ederler. Niye? E, çakıl taşları trilyon, katur trilyon bilgi bilgisayardaki hesap makinandaki rakamlar bitecek kadar çok da olsa ki öyledir. Sayısını ancak Allah bilir. Dağda, tepede, derede, düzde ne kadar çakıl taşı var? Toprakların içerisinde ne kadar var? Allah bilir ama yine de sonu var. Biz bilemeyiz sayısını ama allah Teala bilir sayısını. allah Teala çakıl taşlarının sayısını da biliyor. Hangi rakamda bittiğini de biliyor. Biz bilmeyebiliriz. Çünkü allah Teala'dan başka her şey, sınırı var, sayısı var. Cennettekiler feryat ederler. Neden? Eee, sonu var. Cehennemdekilere de dense ki, siz orada... Dünyada bulunan çakıl taşları sayısınca her çakıl taşın başına bir sene yanacaksınız, bayram ederler. Neden? E sonu var. Sonsuzluk mefhumunu düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. Aklınız almaz. Ne senin ne benim. Biz çünkü fani bir hayat üzere yaratıldığımız için sonsuzluk mefhumunu akıl ertiremeyiz. Ama bu hayatı fani yapan Allah o hayatı baki yaptı. 100 sene yaşadan 200 sene yaşadamaz, 300 sene yaşadan 500 sene yaşadamaz, 1000 sene yaşadamaz, Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşadı. Bazı peygamberler 2000 sene yaşayan rivayetler var, daha da fazla. E ne demek? Yani Mevla istese, istediği vücudu 50 sene 60 seneye göre, istediğini 100 sene, istediğini 500 sene, istediğini 1000 sene, 2000 seneye kadar yaşayacak güçte yapar. İstediğinde sonsuza kadar. Öyle bir dünya yaratır ki o onun genetiğinde, onun şifresinde, onun çözümünde ölüm yok. Onun için ölüm cennet ehli için musibettir. Ama cehennem ehli için olsa ne nimettir? Ama sol tarafa ne nida edilir? Ey cehennemdekiler siz artık orada ebediysiniz ölüm yok. İşte o zaman cehennem esas zindan olur. Neden? Belki ölürüz kalırız çıkarız diye bir ümit bekliyorlar. وَلَاكِنَّهُمْ خُلِقُولِ الْأَبَدِ Dünya sonsuzluk için yaratılmadı. Dünya heli ölüm için yaratıldı. Bütün bu doğanlar ölmek için doğuyor. Doğrulanlar ölüm için doğruluyor. Yapılanlar harap için viran olsun zaman aşımıyla yok olsun yıkılsın diye yapılıyor. Ama cennet ehli Tabii ki cennetli yani ahiret halkı sonsuzluk için yaratıldılar o zaman sonsuz sermaye lazım ebedi ahiretin yemesi içmesi istirahat için sonsuz sermaye lazım çok kazanmak lazım hiç durmamak lazım ama nerede bizde o gayret bak 500 sene su istiyorlar çık yok 500 sene de su küt duruyorlar belki acı olur ses yok bin sene sonra cevap geliyor rezil olun şükür edin orada konuşmayın benimle Allah buyuruyor cehennem halkına çünkü dünyada benim dostlarımdan bir fırka vardı ki bana dua ederlerdi Rabbena faghfir lena ve ve Ya Rabbi bize bize rahmet et. Bize acı ya Rabbi, acı Anların en hayırlısı sensin ya Rabbi. Anamızdan, babamızdan çok acırsın. Elimizde bir şey yok bizi. Sen yarattın, sen yaşatıyorsun, sen yediriyorsun, sen içiriyorsun. Biz kuluz, kusuruz, duramıyoruz. Allah'ım bize acı Allah'ım diye dua ediyorlardı. Fettakazzumuhu şikriyen Onları siz alaya alıyordunuz, dalga geçiyordunuz, maskaraya diniyordunuz. Şunlara bak, şu gericilere bak, şu yobazlara bak. Hala Rabbena Rabbena şey Ya Rabbi demek zamanı mıdır? Ya Allah demek zamanı mıdır? Bunlar inşallah kalmış bilmem ne. Alay dalga malzemesi yapıyordunuz onlara. Onlar size benim zikrimi unutturmuştular. Mevla buyuruyor. Beni anmayı unutturmuştular. Müslümanlarla uğraşmak, Allah diyenlerle alay etmek, Kur'an ehliyle, zikir ehliyle dalga geçmek size beni hatırlamayı unutturmuştu. O kadar meşgul olmuştunuz ki İslam'ın ve Müslümanların aleyhine faaliyetlerle ne ölüm ne ahiret hiçbir şey hatırlayamamıştınız. Ve kuntum minhum tedhahikun. Bir de onlardan gülmekteydiniz. Sokakta gördüğünüz zaman yanlarından geçtiğiniz zaman ha hele bir de bu sıcakta kapalı gördüğünüz zaman, hele bir de çarşaflık gördüğünüz zaman vah vah vah vah yazık zavallılara. Bu sıcakta şu hallerine bak. Kim soktu bunları? Bu efendim şey, kara Çarşafı içerisinde. Onlar kendileri isteyerek giyiniyorlar. Memleket hürriyet var. Kimse kimseyi zorla şunu giy şunu çıkart der mi? İsteyerek giyiyor. Acıyor ona, gülüyor ona. Niye acıyor? Ya bu sıcakta kapanmış. Allah! Bir tanesi öyle karşılaşınca Çarşaflı hanım kardeşlerimizden böyle bir acıma bahanesiyle hakarete maruz kalınca, o dedi ki ben sana daha çok acıyorum dedi, cehennem daha sıcak. Dünyada açık olan daha çok yanıyor. Güneşin yanığı da ateş yanığı gibi bir şey. Örtülen kapalı gezen daha çok korunuyor sıcaktan. Yanmaktan. Örtünün hiçbir yerinin e, teninin rengi değişiyor mu? Açık olanla kapkar oluyor. Örtü koruyor. Sıcaktan da soğuktan da. Mevla öyle buyuruyor. Ya beni Adem'e kadenzelne aleykum libasen. Ey oğulları biz size elbise indirdik. O kumaşların bütün dokumalarını, yünlerini, pamuklarını biz yarattık. Gökten su yağdırmasak, yerden pamuk bitirmesek, ot bitirmesek, hayvanlar onu yiyemese, üzerlerinde yün olmasa siz ne giyecektiniz? Yuvari <gülüyor> sevatikum. Avret yerlerinizi örtüyor. Kadının, kadının bütün bedeni avret. Ancak yüzü ve eli, bazı vaatlerde işte ayakları, namaz mesela kılabiliyor o vaziyet ama yüz ve eller Dışında bütün beden avret. Erkeğin köbeyle ile diz kapağı arası. Avret yerleri. Bunları örtecek elbise indirdik size. Yine ne buyuruyor? Serabi ile tekiykumul harra. Öyle libaslar, giysiler, gömlekler yarattık ki size. Hararetten koruyor sizi sıcaktan. Bak örtünmek sıcaktan koruyor. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Açıldıkça yanarsın. Kapandıkça korunursun. Acıyorum sana diyor. Ee? ya sana kim acısın? Cehennem daha sıcak. Siz onlara gülerdiniz. Mevla buyuruyor. O bin sene su isteyenlere, feryat edenlere Onlar cehennemde su diye bağırsalar Hemen cevap yok, olumlu olumsuz. Ta bin sene geçiyor, elinde mi geçmemesi canım? Kendini öldürme elinde mi, canını çıkarma elinde mi? Bekliyorsun işte, e nasıl durulur yahu, nasıl susuz kalınır, nasıl yaşanır? E yaşatıyor işte, çektirecek. Feryat etseler, su isteseler, onlara öyle bir su ile edilir ki, eritilmiş tunçtan, bakırdan, zeytin tortusu gibi, Yanaştırdıkları zaman daha hararetinin dumanından yüzleri kebap ediyor. Yanaştıranın yüzünde et bırakmıyor. Bütün dumanından yüzünün etleri lime lime dökülüyor, iskelet kalıyor. Hoca bu adam hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Kur'an böyle söylüyor. İçtiği zaman <Gülüyor> fakat em'a'ehum sür Muhammed'te Muhammed'de bağırsaklarını paramparça ediyor. Bütün bağırsakları dışarı dökülüyor. Dolap beygiri gibi o bağırsakları peşinden dolanıyor o düyü dönüyor. Ölüm olsa bin kere ölecek. Ölüm yok. Etteccarullahu vele kaddusihu. O hamimleri, zvariyleri, zekumleri, o kaynar suları yudum yudum içiyor. Boğazından yak, yanaşmıyor, yak, geçirmeye yaklaşamıyor. Boğazından geçiremiyor. Ona yakın bile olamıyor. Ve yetil mevtü min kulli mekan. Her tarafından ona ölümün sebepleri geliyor. O suyun dumanı dünyada adam öldürür. Onu içiyor. Daha bunun gibi binlerce ölüm sebebiyle her an karşılaşıyor. Katır kadar yılanlarla akreplerle boğuşuyor ve meyyit ama o asla ölemiyor. Böyle çekiyor. Ve mevir a'i azabun galiiz. Da onun bunun ötesinde de ne katı azaplar var. Allah'ın azabı gibi kimse azap edebilir mi ya? Fe yemeyidillah yu'azzibu azabehu Ahiret gününde Allah'ın azabı gibi kimse azap edemez. Onun oradaki azabını kimse yapamaz. Ne dünyada ne ahiret. Ahirette zaten kimin borusu Dünyada imtihan olsun için. Bazı ana fırsat verdi. Ama dünyada bu kadar işkence şekilleri duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Mevla'nın azabını örneğini hiç görmemişsinizdir. Bak adamlara ne deniyor? Konuşmayın susun. Ne suyu? Dünyada zıkımlandınız kumar kumarlar oynadınız, zinalar ettiniz, faizler yediniz, yalanlar dediniz, Allah demediniz, Receba'yı saymadınız, Şaban, Ramazan bir şey bilmediniz, Kur'an dinlemediniz, Allah demediniz. Ne suyu? Bu içilir mi ya? Onun için onlara ne deniyor? Cennet ehline ne deniyor? Farkı fark ediyor musunuz? Bu fark nereden geliyor? Amellerden geliyor. Oruç tutanla tutmayan bir olur mu? Namaz kılanla kılmayan bir olur mu? Allah diyenle demeyen bir olur mu? Şu sohbetleri dinleyenle, efendim, film roman izleyen bir olur mu? Hem hasibellezîne citerahus seyyiat, ennedi alehum kellezîne amenu ve amilus salihat, <gülüyor> yoksa o kötü ameller işleyenler sanıyor mu ki biz onları iman edip salih ameller işleyenlerle bir tutacağız hayatları da ölümleri de bir olacak onlar gibi yaşayacaklar onlar gibi ölecekler ahirette huzurumuza hep eşit gelecekler ne kötü karar veriyorlar ne kötü zannediyorlar bu ne yanlış düşünceler bunlar yahu Allah gökleri yerleri oyun olsun diye yaratmadı Hak ile hikmet üzere yarattı Burası mükelleflerin imtihan yurdu olacak İnsanlar cinler burada Allah'ın kitaplarıyla, peygamberleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla mükellef ve muhatap olacak Bu imtihanı veren kazanan cennete girecek Kaybeden karşılığını bulacak Burası bir imtihan yurdu olmak üzere yaradıldı Yoksa burası herkesin istediği şekilde yaşayıp eğlenmesi için yaratılmadı. Rabbimiz Teala bilinsin diye, ona kulluk edilsin diye yaradıldık. Belli güzel kullu nefsin bir mahkeme bed. Herkes kazandığının karşılığını bulsun diye yaradıldı. Ömleğe kimse haksızlığa uğratılmayacak. Yapmadığı günah yazılmayacak, yaptığı sevabı noksan edilmeyecek. Mölâdan kaçar mı? Bak su istiyorlar, paspas bağırıyorlar, Feryat ediyorlar. Ne cevapla karşılaşıyorlar? Susuzluğa dayanılır mı ya? Ama cennetin eline bu taraftan ne deniyor? Yeyin için. Öyle bolluk var. Irmaklar akıyor. Her taraf gürülgür. Cennetin ırmakları Kur'an-ı Kerim'de ne kadar konu ediliyor. Susuz olur mu? Irmaksız cennet olur mu? Susuz. Peki neden size yeyin için deniliyor da öbürlerine susun deniliyor? Bima eslef çünkü çok şeyler geçirdiniz. Nerede fil eyyamil galiye? Geçen dünya günlerinde. Bu hangi ameldir? Oruçtur diyor. Çünkü el ceza min amel. Karşılık yapılan amel cinsinden olacak. Allah dostlarından birisi hep oruçla ömrünü geçirdiği için vefat ettikten sonra mana görenler Efendimiz Hazreti Rabbin sana ne muamel etti? Rabbim beni huzuruna kabul etti. Ve bana şöyle iddia etti. Kül ya ye kül ve şrab ya ye Ey dünyada yemeyen şimdi ye. Ey dünyada içmeyen şimdi hiç. E demek ki Yapılan amele göre karşılık var ahirette. Şu sıcak günlerde, şu uzun günlerde, şu Recep Şerif ayında oruç tutanlar cennette neyle karşılanacaklarını zannediyorlar. İnşallah. Yeter ki kabul olsun. Tabi haramlardan sakınmak şartıyla takva nasip olsun. Aynen Nesibli Malik'in Radiyallahu anhu, "Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Enes rivayet ediyor Resulullah şöyle buyurdu. İnne fil cenneti nehrun yuqalu Recep. Cennette bir ırmak var adı Recep ırmak." Eder <gülüyor> sütten daha beyaz baldan daha tatlı. Men savama min Recep min nehri. Recep ayında bir gün oruç tutana Allah rızası için, gösterişten uzak takva üzere tamamlarsa Allah Teala ona cennetteki Recep ırmağından içirecek. Yarım sayfa kaynak koymuşum bu hadis-i şerife. O kadar rivayet eden kaynakları fazla. E cennette girmaktan adam dışarıda kalır mı? Cennetin dışında kalana uğurmak nasip olur mu? Bu ne demektir? Cennete garanti girecek demektir. Bu kaçırılacak bir müjde mi ya? Bir gün ya! Mübarek ayda hemen hemen 14 gün var. 13 gün kaldı be gide. Pazartesi 15 idi, salı bugün 16 idi yarın 17 böylece geçiyor birden bizi terk edecek Allah'ımızın ayı kapalım kazanalım cennet ırmaklarından sulanalım cennetin ırmakları buradan akıtılıyor köşleri burada buluyor ağaçları burada dikiliyor yoksa cennete git, ahirete gittikten sonra öldükten sonra bir şey yapma imkanı yok dünya yemek içmek eğlenmek bakımından on kuruş etmez çünkü hepsi can kazmaktır ve sonu belli. Herkesinki belli görünüyor işte. Ama dünya ahiretin mezrahi tarlası, ekim yeri olması bakımından ahiret dünyadan kazanıldığı için dünyanın misli yoktur. Dünya gibi değerli bir yer yoktur. Çünkü sonsuz ahirette devamlı namaz kılsan bir kuruş cevap yok. Çünkü orası teklif yurdu değil, karşılık yurdu. Sevk için, keyif için Allah tersin Orada zikir ibadet için değil. Orada zikirler e, keyif için. Allah'ı zikretmek meleklere nasıl nefes almak gibi bir insanlara da cennete eline tesbih zikir öyle ilham edilecek. Burada Sübhanallah ile hadis somet ikinci on günün tesbihleri ile meşgul olun, Her gün yüzde var. Ne kadar zor geliyor insanlara mesela. Kaç kişi yapıyor? Söylüyorum söylüyorum. Recep'in tesbihleri Recep-i Şerif Recep ayında faziletli ameller babında bahsinde neler neler neler ben bunların hepsini burada anlatamıyorum ki alın kitabı okuyun ya Recep geliyor çıkıyor adam Recep şerif risalesinden açıp da şu günün zikrine şu saatin tesbihine efendim ne amel edeyim ne kazanayım ahirete ne götüreceğim Allah'ımın ayını razı edeyim memnun edeyim ayın sahibi Rabbim razı edeyim derdi o değil ki namaza niyet yok ya sana da olsun. Acaydi Şami Radiyallahu Kahle Allah'ın şer. Bu hadiste diyor Recep'te bir gün oruç tutana bir ay oruç tutmuş cevabı var. bin Şami'nin yine diğer rivayetle sene bir gün tutana bir sene tutmuş cevabı var. Bak. Bu da başka hadis. Hepsinin kaynakları var. Beheki, levkat, tabarani, hepsinin kaynakları yazılmış Kafadan söylenilecek şey midir? Ben kendi kafamda kime ne dağıtacağım? Benim elimde ne var? Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'u kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id-i Hudri hadisinde Fe men sâme yevven min racebe-i yevmen imânen ve ihtisâben iz tevcebe rıduan Allah'il ekber ve üşkünel firdevsele alâ Recep'te bir gün oruç tutan ama şart var inanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak yani ehli sünnet ve cemaat itikad üzere imana sahip olacak bak itikad risalesinde bir insan ehli sünnete göre nelere inanmam lazım nasıl inanmam lazım en azından o kadar bir bilgisi olup bunu tazelemesi ve itikadını tasvih edip gözden geçirip sağlamasını yapması lazım bütün amellerin faziletlerinde şarttır ki iman doğru olacak neye inandığını bilecek adam ahirete inanmayan müslümanım deyip de oruç tutan adam var Öldükten sonra dirilecek miyiz diye soran var. Herkesin imanı yok ki. Her imanın var diyen Allah'ın dinde imanı var mı? Kâdetil ârâb-ı <ağrâ> âmennâ. Bedeviler geldi biz iman ettik dediler. Kulem münû habibim de ki onlara siz iman etmediniz. E demek ki he, iman ettik diyen herkese de iman ettin. De, den, denmiyor. Doğru inanacak. ehl e göre inanacak. İhlas olacak. Sevabını Allah'tan bekleyecek. Gösteriş yapmayacak. Bir gün bile bu şekilde... Recep ayında oruçtan Allah'ın en büyük rızasını hak eder. Allah'ın en büyük rızası ne demek en ufak rızası her şeyden büyük bu en büyük rızasını hak eder. Ve Firdevse hala en üstün cennetin yer. Cazel'düllah'il cennete. Firdevs. Allah'tan cennet isterken Firdevse hala isteyin. Fenne evsatu'l cenneti cenneti minhu cennet. Cennetin en orta, en gözde, en güzide ve en yüksek yeridir. ırmakları oradan fışkırıyor. İşte Firdevse Yerleştirilmek isteyenler, Recep'de bak bir gün oruca ne müjdeler ama bu işler kolay mıdır? Her ağzın kaşığı mıdır? Herkesin orucu mudur? Aynı hadsen radıyallahu anh kâle kâle rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâmeh-i emm bi sıyâmi sene Hazreti Aslan gelen divadde Recep'in bir gün orucu iki sene sıralı oruç tutmuş adek. Başka hadisler bir de men sâmeh-i emm-i râdıyafekennâhu sâmeh sene? Recep'de bir gün oruç tutanan kırk sene oruç tutmuş kadar cevap. Hani Ali ibn-i Ebu Talib Hazreti Ali'den gelen diğer hadiste İnne şehrar acebe şehrun Afîm. Recep ayı büyük aydır. Allah ne kadar büyük celle celalü. E Recep ayı onun aydır. O da ona göre büyük. Ben samimini yevmen kedefe allâhu levum samim Bir gün oruca ne veriyor? Bin sene oruç. Allahu. Allah. E, perşembe, Cuma, Cumartesi Harama ay orucudur. Recep şerifte var. İki hafta daha kaldı işte. Perşembe, Cuma, Cumartesi'de ne var? Dokuz yüz sene. E demek bunlar var. E, hocam, yani bu rivadiler niye değişiyor? E değişiyor derken, bu neye göre değişiyor? Adamın imanının durumuna göre, ihlasının durumuna göre, ameline göre değişiyor. E kiminin e, iki seneye sevap aldığı yere, kimi kırk sene alır. Kiminin 40 seneye sevap aldığı noktada, kimisi bin senelik sevap alır. Yani bu işte kimisi Allah'ın rızası kazanır, bir gün orucuyla. Kimisi bir sene tutar, havasını alır. İmanı sağlam değil, ameli düzgün değil, Takva ile orucu tamamlamıyor. İhlas yok. İhlas var. Allah için yapmıyor. Nice öyle oruç var. Kem min sa'imille isemin sıyam ille cü'üvel ataş. Nice oruçluların orucundan yanına kar yok. Ancak boşuna açlık ve susuzluk var. Ve kemmin ka'imille kıyam ile seher. Nice teheccüde kalkan sabaha kadar secdede kılan var. Ama kıyamından ona ancak Yanına uykusuzluk kar var. Neden? İhlas yok. Gösteriş var. Takva yok. Gece teheccüd kılıyor, sabah kalkıyor. Kıybet ediyor, dedikodu ediyor, iftira ediyor. Kul kıyıyor, yalan diyor. Namere ve şehvetle bakıyor. Yalan yere yemin bile ediyor. Ticaret için, para için. Kimlere kazık atıyor? Bunun orucundan ne kar var? Kamsü yufatlarına sahip. Beş şeye oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozmaz da sevabını iptal ettirir. herkesin bu yalan. Vel gıybetü bir Müslümanın ardından istemediği şekilde konuşmak. Vennemimetü laf taşımak. Kovculuk. Delikodu. Vel yemin ülke adbet, yalan yere yemin. Bir hıyar satacak vallahi kurtarmaz diye yemin ediyor ondan sonra dönüyor aynı fiyata veriyor. Hani kurtarmıyordu? Ne oldu Allah'ın adı? Yeminü'l-faciratü te'de'ud-diyâra belâ-kı'a. Yalan yere yapılan yeminler yurtları kurutur, ocakları ıssız bırakır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Allah'ın adına yapılan yalan yere yeminin belası memleketi batıracak kadar büyük uğursuzluk getirir. Bak kuraklıklar var, bak susuzluklar var, bak barajların dibi çıktı ya. Yalan yere yemin etme, Allah'ın adına ona buna alet etme. Dünya menfaati için. Niye Allah'ın adını anıyorsun ya? Böyle adam orucundan hayır görür mü? Ben ne zor bir şey evet kötü gözle nameremlere bakmak bunlar cevapları götürür. Onun için bu kadar müjdeler var ama kime? Kime? Orucunu tamamla. Şu hadis-i şerifle son verelim. Ebu Sa'id-i Allah radıyallahu anh ta'ariv atedin hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recebu min şuhuril Recep Haram aylarındandır. Dört tane Haram ay olduğunun ilk dersimizde Recep'in başına anlatmıştık. Ve ya Muhtebutun alebi wa bi Recep ayının günleri. Artık bazen 29 çeker, bazı 30 çeker. Gökteki ay 28 de çekmez, 31 de çekmez. Gökteki ay sabi ya, ya 30 olarak. Bum varakayın günleri. Gök kapısında 6 kat semanın kapılarına atları yazılmış. Her günün e, kapıda 6. kat semada bir kapısı var. Recebin birinin kapısı var. Recebin ikisinin kapısı var. Feyda sa'ama'r raculun minhu yawma Bir adam Recep ayında bir gün oruç tutsa ve carra sauma li takvallah ama orucunu Allah'ın takvasına tecrid etse, soyutlasa, tahsis etse, ayırsa, günahsız tamamlasa, günahsız tamamlasa. Bak yalan, gıybet, dedikodu Şehvetle bakmak, namereme bakmak, yalan yere emir etmek gibi. Haramlardan, günahlardan uzak durarak. Ya oruçlu günün oruçsuz günü gibi olmasın, ondan bir olmasın olur mu ya? Ben bugün oruçluyum. Ona göre davranırsa ne tekel bâbu ve ne tekel yevmukâleâ o kapıda dile gelir o gün de konuşur. İkisi de derler ki, ya Rabbi gfirli ey Allah'ın bu kulunu affet. Bak göğün kapıları senin için istiğfar eder. Recep'in günleri senin için ettiler ama mütin masum mu orucunu Allah'ın takvasıyla tamamlamazsa, haramlardan sakınmazsa, demist günü de, göğün kapısı da onun günahlarının bağışlanması için istifar etmezler ve ve ona denir ki sen oruçluyum zannet, nefsin seni kandırmış, nefsin seni aldatmış. Sen kendini oruçlu sanırsın ama Allah indinde sevabın yok, amelin zayi olmuş, sevabın mahvolmuş. Yazık değil mi açlısız durup da yanın aç, efendim, açlıktan başka kar kalmasın, bu kadar mükafatlar, müjdeler, Recep Ay'ın oruçları hakkında sayılan, daha sayamayacağım kadar hadis var. Vakit yok, her günün ayrı ayrı, ayrı ayrı sevapları yazılmış ya. İnsan kaçırır mı bu oruçları, bu sevapları, bu mükafatları? Hele tuttuğu halde, tuttuğu günün mükafatını zayi eder mi ya? Ne kere var? Bunlar işte hep sizin için faziletli ameller Recep-i Şerif Dökülmüş önünüze, dökülmüş önünüze. Okuyun, amel edin. Nerede bu fırsat bir daha? Akıyor önünüzden dereler. Alın, için, serinleyin. Bu bolluk var iken insan Susuz kalır mı ağzı kurur mu ya Yazık olur Ümrümüze yazık olur Zayiat olur Bu vesileyle Faziletli amellere teşvik etmek istiyorum Allah'ın sağlık sıhhat verdiği insanlarsınız Kıymet bilin Bak oruç herkese nasip olmuyor Çok insanlar hastalıklardan dolayı Oruç tutamayacak hale geliyor Onun için hastalık gelmeden Sağlığınızın kıymetini bilerek Bunbaharek aylarda Belki seneye öbür seneye de yaşarsınız. Recep görürsünüz ama bu sahati bulamaya bilirsiniz. Onun için fırsat eldeyken, can tendeyken, ruhbedendeyken yapacağımızı yapalım. Bir şeyi geriye bırakmayalım. Ahiret işlerini öne alalım. Ayrıca sizlere duyuracağımız inşallah tabi haftaya Miraç'la ilgili konuşacağız. Rabbimiz bir mani vermezse geliyoruz. Sizler dünyanın nerelerinden internetler vasıtasıyla uydu vasıtasıyla ki uydu adreslerini girin lalegulefem.com'a girin oradan uydu frekansları değişiyor ediyor falan onları bizim buradan söylememiz o kadar kolay olmuyor sonra kaç ay evvel söyledik ama değişebiliyor İlla uydu vasıtasıyla da ulaşım sağlayın dünyanın nerelerinden dinliyorsanız Allah'ın selamu rahmeti bereketleri feyizleri üzerinize yağsın Recep aynı şefaatleri üzerinize gelsin inşallah Evet, bizde sizin bu merahınızı, aşkınızı, şevkinizi bilmek bizi de şevklendiriyor. Ya, şuraya konuşmaya başlarken, 320'ye çıktı şekerim. Ağzım kuruyor, suyla, limonlu suyla bilmem ne, her tarafım ağrıyordu. Çok zor geldim. Fakat biliyorum ki siz Allah için dinliyorsunuz, açıyorsunuz, radyonun başına milleti topluyorsunuz. Nerelerde, ne insandan hidayetine sebep oluyorsunuz? Allah razı olsun. Recep ayı şahit olsun. Hakkımızda hayırlı şahit olsun. Rabbimizin huzurunda bize şefaat buyursun. Mübarek haramay. Cennarımız cehenneme haram olsun. Şu mübarek saatler, sohbetler ümetine, Biz de sizin bu aşkınız ve şevkiniz dolayısıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Vakitler kısıtlıdır. Yatsı vakti yazan olmuştur. Bir de şunu duyuralım ki silsile-i zeheb olarak tesmi ettiğimiz altın silsile evveli Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve ve sonları şu anda 36. halka olarak Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin müntesibi olduğu bu silsile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir Sıddık'tan, Selman Farisi'den Gazi ibn Muhammed ibn Ebu Bekir Sıddık'tan Cafer-i Sadık'tan, Beyazıd-i Bestami'den Ebu'l-Hasen'l-Kalkani'den Ebu'l-Fârimedi'den, Yusuf Emedani'den Abdülhalik Uçduvanî'den Arif Rivegeri'den, Mahmud İncir böyle gele gele gele Şah-ı gelen oradan doğru gele gele gele İmam-ı Rabbani'lere gelen oradan gele gele gele Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretlerine oradan da gele gele Ali Haydar Efendi Hazretlerimize Efendi Baba diyoruz, Üstadımızın Üstadı biz kendisini görmekle müşerref olamadık ama 60 senesinde vefat etmesi münasebetiyle yarınki gün Ali Haydar Efendi babamızın vefat yıl dönümü 47. oluyor. Vefat yıl dönümü bu münasebetle inşallah yarın saat 7'de bir program hazırlanmış. Bunu mutlaka izleyin takip edin. Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin anısına 120 yıl çileyle cefa ile Allah yolunda bu yolda yürüyerek sürünerek zahmetler çekerek ümmete hizmetler getiren bütün bu konuştuklarımızın dinlediklerimizin bize ulaşmasının yegane sebeplerinden biri olan Efendi babamızın anısına yapılacak program 7'de başlayacak. İnşallah şu anda sağ olan Hafız Bahattin Gürbüzler abimiz Efendi babamızın küçük oğlu onunla da e, konuşmalar var soru cevaplar var. İnşallah diğer konuklar işte efendim bu hususta e, konuşmalar size bilgilendirmeler yapılacak mutlaka dinleyin. Ve bu silsile şu anda sağ olan Allah ömrüne bereket versin, başımıza nesil etmesin. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazreti 36. Silsile. Hakkında çok kıymetli araştırma mahsulü bir eser. Mustafa Öz Şimşekler Hoca kardeşimiz tarafından kaleme alınmıştır. Senelerdir mukayçeler yapıyor, araştırıyor, ediyor ee, ve neticede kitap basılmıştır. Altın silsile olarak Yasin yayın evinden çıkmıştır. Mutlaka sade kütüphanelerinizde değil akıllarınızda, kalplerinizde yer etsin. Bun salihin tenzil rahmet. Allah dostları anıldığında rahmetler yağar, feyizler, bereketler yağar. Hikayatü's salihin cündümün min junudillah teala. Psikolojik tedavilerde, sinirsel hastalıklarda, ruhbun alımlarında, kalptarlıklarında Allah dostların hikayeleri ve menkıbeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Hemen kalbi takviye ederler, manevi destek getirirler, huzur ve neva getirirler. O menkıbeler okunduğu zaman, onların hayatları araştırıldığı zaman bu silsilenin bereketiyle himmetleri, şefaatleri dünyada ve ahirette sizlere Ulaşır ve kavuşur. Onun için inşallah bu kıymetli eseri herkes temin etsin. Benim de bir takrizin başında bulunmuştur. Ve mutlaka okuyun. Ta Resulullah Efendimiz'den başlayarak Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri dahil olmak üzere bu silsile haliyenin büyüklerinin hayatlarından istifade edin. Yani eğlencelerle, oyunlarla, filmlerle, dizilerle yazık oluyor. Vallahi yazık oluyor ya onlardan size ne dünyada ne ahirette bir gelecek getirecek yok ama bu Allah dostlarının hayatları bu silsilenin menkıbeleri okunduğu zaman 550 sayfa kitap büyük boy ne ilimler ne ilimler yani onlar nasıl insanlar bizim için yemediler içmediler uyumadılar sabahlara kadar dua ettiler bize bu yolları hazırladılar döşediler açtılar bizi bu yollara koydular şimdi biz nasıl onların hayatlarını bilmeyiz nasıl onları tanımayız nasıl onlara sadık ve vefalı olmayız onun için mutlaka ve mutlaka dinle, okumanızı tavsiye ediyorum. Birbirinizle müzakere etmenizi tavsiye ediyorum. Bu altın silsileden mahrum olmayın. Bu hususta başka eserlerde yazılmışsa da Mustafa Öztürk kardeşimizin bu hazırlanması senelere mal olmuştur. Ve mukaiseli olduğundan hepsi görülerek, bakılarak, kıyas edilerek e, bir sıra üzere e, tekrardan kaçınılarak e, efendim, akıcı bir üslupla yazılmıştır. İnşallah istifade edersiniz. Ve şöyle niyet edersiniz. Ya Rabbi bu dostlarını senin için seviyorum. Senin için bunlara vakit ayırıyorum. Her gün bir miktar okuyarak bu dostların şefaatine nail olmak ve dünyada da ahirette de yollarına girip yollarından gitmek sana o yoldan kavuşmak istiyorum niyetiyle mutlaka bir dersiniz olsun. Her gün bu zatların hayatlarıyla ilgili dersiniz e, vaktinizi ayırarak bir vakti efendim hususi özel bir e, mahrem saatiniz olsun. Onların ruhaniyetleri size himmet ederler, imdad ederler. Tara düştüğünüzde yetişirler ve ahirette de şefaat ederler niye? Seven sevdiğiyle beraber olacak ki bu hadis şeriftir. Bu sevginin en büyük göstergesi de dostunu sevgilisini hatırlamaktır. O nasıl sevilir ki o sevdiği insanın adını bilmiyor? E hayatını bilmiyor, hiç ben onları seviyorum diyor. Kuru kuruya kurban olunmaz. Kuru kuruya sevilmez. Seven sevdiğini çok anar, çok hatırlar. Bizim Allah Teala'ya kavuşma yolumuz bu zatlardan geçer. Öyleyse bunları sevdiğimizi söylüyorsak ispat etmemiz gerekir. Bunun ispatı da çok anarak, çok hatırlayarak, menkıbelerini bilerek ve anlatarak ve naklederek inşallah bu himmete dünya ve ahirette nail olalım diyorum. Ve ahirudda'vâne Evet. Süleyman Efendi kardeşimiz, e, ağabeyimiz, büyüğümüz vefat eden eski komşumuz, hukukumuz var. Üstadımız Hazretlerinin yakınlarından, eski ihvandan ondan sonra Yüksel Efendi ağabeyimiz yine vefat etti. Kasımpaşa eski cemaatlerinde Üstadımız Hacı Ali Hayter Efendi Hazretlerinden kalma ondan çok anlatırdı. Yine onlar bu hafta içerisinde vefat ettiler. Onların da ruhları için, bütün geçmişlerimizin, asker polis şehitlerimizin de ruhları için. El Fatiha. İtifar haber.